بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وسندنا واشفعي عن ذنوبنا يا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الروحي من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرطين وضع الله تعالى عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به صلق الله العظيم وبلان رسوله النبي الهاشمي الكريم Ya ilahel alemin, zahir ve batınımız emrari imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Amin. Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesvilatından, tezzinatından bizleri masuluna eyle. Kümlemizi kıyamete kadar din-i İslam'a kadim eyle. Kümlemizi cennet ve cemaatullah şerefi şeref ya ağabeyle. Amin ve Hormat-i Seyyid-i Mürselîn, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Terim Müslümanlar, ilk defa bu beldenin halkına bir müsahabede bulunma imkanını elde etmiş bulunuyorum. Evvela Rab Rabbim rıza Şerif'ine muvaffak eylesin. Amin. Biz hüsnü ifadeye muktedir değiliz, gönüllerin beyanına muhtaç olduğu hakikatleri, o gönülleri de duyurmaya muktedir değiliz. <gülüyor> Rabbim, haczımızla, fakrımızla beraber takatımızın çok fevkinde, sırtımıza tahmil buyurduğu bu vazifeyi, hem rızasına muvafık, hem müminlerin karşılarında makiyet bulacak şekilde,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 Ne dersek, ne edersek, ne söylersek, hepsi O'nu hoşnut etme istikametinde olduğu nisbette müessirdir. O'ndan uzak olan şeylerde karanlık getirir, zulmanilik getirir, zulüm getirir ve zulüm getirir. Rabbim bizi kendisine en iyisi eylesin eylesin. Aziz Müslüman!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 Kur'an'a karşı bu kadar yabancı hale getirilmemiştir. Bu delil-u Hz. Muhammed Vesselam gönüllerden sökülüp atılmamıştır. Cemaat mescidine, mesciddeki seccadesine, seccadedeki secdenin neşvesine bu kadar yabancı kalmamıştır. Binaenaleyh biz asrımızı dalaletlerin, helaketlerin, felaketlerin, Üst üste insanımızın sırtına yüklendiği bir asır olarak tarif ediyoruz. 20. asrı bana tarif eder misin? 20. asır getirdiği felaket ve helaketlerle, balalat küfür ve küfranla içinde yaşayan insanın sırtına yüklendiği, onu iki büklüm ettiği, mabudundan uzaklaştırdığı, kafalardan ve gönüllerden Hazreti Muhammed isildiği sallallahu aleyhi ve sellem Gönülleri Kur'an'a karşı yabancı kıldığım, camisinden, cemaatinden dahi Allah'ı uzaklaştırdım. korkunç bir asırdır. Zaman hadd-i zatında Allah nazarında kıymet eden, kıymet ifade eden bir şeydir. Zaman vel asri innel insana lafi husrin sure-i celilesinde kendisine yemin edilen, eşyadan bir parçadır.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 Zamanın bir günahı yoktur, aslın bir günahı yoktur. Günah yolunu şaşıranlardan. Hakk'a yolu bırakıp da karanlığa gidenlerden. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın rehberliğini unutanlardan. Binanali 20. asır felaketle helaketle geldi dediğimiz zaman daha doğrusu o, bu asrın içinden insan eşya ve hadiselere öylesine yanlış daldı ki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 kaddi bükülmüş insanımızın itibarını ikbale çevirelim. Ona yeniden eski şerefini, eski onurunu ve gururunu kazandıralım. Kefere ve fecere karşısında eziklikten kurtarmış olalım. Zira zaten Allah Celle müminin kefere ve fecerenin altında bulunmasına razı değildir. 20. asrın muvakkat sefaletim ve başımıza gelen şenaati ise,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 enkazı fareleri dahi barındırması hale gelen bu bina, yirminci aslın insanı tarafından kaldırılması iktiza etmektedir. Yirminci aslın insanı bu binayı kaldırıp ikame etmezsem, sahabi ruhu ve şuru içinden bu vazifeye uzatmaz ve omuz vermezse, daha hatırlarca insanımız kıvrım kıvrım kıvranacaktır. Aziz Müslüman,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 Rabbim bizi umumu salaha ulaştırsın, hidayet eylesin. Aziz Müslüman, kısaca arz ettim, sadece icmal huzurunuza geldim. Felaketin büyüklüğüne ve azametine dikkatinizi rica ettim. Kur'an yeryüzünde sahipsiz ve cemaattır, cemaatsizdir. Böyle bir durumda bir beyin yapıcısı, büyük bir mütefekkir, yeryüzünde Kur'an'ı cemaatsiz görürsem cenneti dahi istemem.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 Karada da vapur yürütülür mü Hazreti Fatih yürütmüştü bir zaman. Resul Ekrem'in yem emir amirü amirüham tebşiratına masar olmak için karadan halice vapurları indirmiş ama zeytinyağı ile mi indirmiştim? Teri ile mi indirmiştim? Zor uyla mı indirmiştim? Canını dişine takmış muhakkak indirmiştim. Ne güzel emirdir o emir, ifat eden. İşte buna mazhar olmak için tehalük gösteriyordum. Buna mazhar olmak için 21-22 yaşındaki genç Serdar, maddi manevi füyzatistlerinden fedakarlıkta bulunuyordum. 20. asırda Kur'an'a sahip çıkmasını beklediğimiz, delikanlımızın, gencimizin yaşındaydı, büyük hünkar, büyük şahsuvar, Resul-i Ekrem'in başını sıvazladım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 Netice olarak Allah'a dönme mecburiyetindeyiz. Bir kere de Rabbimizin kapısını çalma mecburiyetindeyiz. Kimsenin bize yarı yâr vefadar olmamasına karşılık, yarım diye kendi kapısına giden kimselere, yâr vefadar olacak Hazreti Allah'ı, yâr vefadar seçme mecburiyetindeyiz. Hiç olmazsa son bir kere Rabbimize teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Bu da ciddi fedakarlıklarla olacaktır.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 Başbakanlık vaadiyle karşı karşıya kaldığı zaman insanıma hizmet bahis mevzumu mülahazası devreye girsin, ortaya girsin. Bu nesli bekliyorduk, ben gençlikten onun peygamberi adına onu bekliyorum. Onun peygamberi adına cephelerde, ön saflarda büyük bir erkan harp gibi savaştığı halde mükafat almaya gelince bir nefer gibi geride duracak fedakarlığı bekliyorum. Bu ruh ve bu şuurla sahne darzı didar ettiği an Hazreti Muhammed'in davası yerde kalmayacaktır. Fakat bin tezsüfete la huffla edeyim. Mesela çoluk çocuğa toy delikanlara, çilesizlere ve ısrapsızlara, gecelerde Rabbi ile baş başa kalmanın neşvesine erememiş, ruhan derinleşmemiş, kalben buhutlaşamamış, toy delikanlara bırakıldığı zaman da yeni bir felaket bizi bekliyor demektir. Aziz Müslüman, ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yoktur. Rabbimiz 50.000 defa mailinin hidamken insanlığı kurtarmış, yeniden yüce tahtlara yükseltmiştir. Devri risalet bana insanlık bizim içinde bulunduğumuz durumdan bin beter durumlara maruz edim. Ama arzettiğim kıratta ve evsaftam fedakar ve hasbi bir cemaat meseleyi omuz verdiğinden dolayı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 50 bin defa insanımızın kaddi bükülmüş ve 50 bin defa Cenab-ı Hak idbari ihval etmiş. Baş aşağı gidişi yeniden yukarıya doğru dönüş haline getirmiş. Kuyunun dibine yuvarlanıp giderken semalara doğru onu tevcih etmiş ve yükseltmiştir. Günümüzde de keremiyle, lütfuyla Lutf Rabbim bunları yapacak rahmetinden ümit ediyoruz. Fakat elverir ki insanımız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 Malları ve canları uğruna her şeyi feda etmeye hazır ve amade bulunuyorlardı. Onun için rahatlarını, huzurlarını terk ediyor, sıcak yuvalarını terk ediyorlardı. Bir gün kainatın efendisine karşı, Ebu Talip oymağında bir boykot ilan edildiği zaman, bu boykot sınırlarının dışında bulunan asabı ı Kiram vardı. Boykot sınırlarının dışında, çarşıda, pazarda rahat dolaşabiliyorlardı. Evlerinde aileleriyle rahat oturup kalkabiliyorlardı, muaşerette bulunabiliyorlardı, çocuklarıyla hüzuzat ve huzur içindeydiler. Fakat Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği ısrabı görünce, teker teker bunlar Mekke'nin içindeki huzurlarını terk ediyor, Ebu Talip Oyman'a gidiyorlardım. Bunlardan Osman i̇bn Maz'un ki Resul-i Ekrem'in çok sevdiği bir insandı, manen kendisini kardeş edinmiştim.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 Her gün sofralar önüme kalkıp konuyor ve kalkıyor. Ama Mekke'nin ayrı bir mahallesinde, Ebu Talip oymağında Abu Ebu dem. Hazreti Muhammed ve onun sadık akrabaları ve yakınları, onlar binbir ısrab içinden. çarşıya pazara inemiyorlar, alışveriş yapamıyorlar, kimseden kız alamıyorlar ve kimseye kız veremiyorlar, kimse onların evine gidemiyor.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 Sen neredesin sana diyeceğim. Kur'an ısırap çekerken, Hazreti Muhammed yapayalnızken, yalnızken, Kur'an dilinden anlaşılmazken sen neredesin sana diyeceğim son sözümün. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu felaket döneminde, boykot döneminde kendi asabından bir tek fert kaybetmiyoruz. Asabı içinde bir tek döneyin bulunduğuna şahit olmuyoruz.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 ama meselenin iş yüzü budur aziz Müslüman, meseleyi sen ve ben halledeceğiz. Hz. Muhammed'in cemaati meseleyi hallettiysen, derindi ve buğutluydu. Kendisine göre Allah'la münasebeti çok kaviydim. Nasıl Nasıldı size Osman İbni Maz'un'u misal verdim bakın. Yerinde evini, yurdunu, yuvasını terk eden, Velid İbn-i himayesini terk eden,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 Osman binin Mazlu'nun yurdunu, yuvasını terk edip Medine'ye hicret etme vazifesi kendisine yüklendiği zaman bunu da yapıvermiştim. Medine'ye hicret edivermiştim. Medine'ye hicret ettikten sonra da orada aynı fedakarlığı devam ettiriyordu Bir gün resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına şu sözlerin söylendiği geldi. Medine-i Münevvere'nin afakında dolaşan bir şey vardım. Bir grup toplanmış, kendi aralarında karar vermişler. Bu karar veren grup arasında Osman İbni Maz'un da vardır radıyallahu anh. Biz bunları Buhari ve Müslüm şehirlerinde görüyoruz. Kendi aralarında karar veriyorlardı. Diyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ittiba ve iktida ettik. Kulluk bezmine girdik, Allah'a kul olalım dedik. Ama şu evladı çoluk çocuk Rabbimize kulluğa mani oluyoruz.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 bütün gün oruç tutalım. sabah kadar da namaz kılalım. Ve aynı zamanda kendimizi de yidiş yapalım, ailelerimizin yanına sokulmayalım. Hanımlarımız bizi meşgul etmesin. Şehevi duygularımız bizi meşgul etmesin. Kadınlarımız bizi meşgul etmesin. Çoluk çocukluğ ailesi başımıza açılmasın. Madem Resul-i Ekrem'e söz verdik, Kur'an omuz vermeyi söz verdik, bunu sonuna kadar götürelim, vefakar insanlar olarak götürelim. Bu söz Resul-i Ekrem'e, bu karar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ediyor. Allah Resulü çağırıyor bunları. Bize neler telkin ediliyor, onlara neler deniyor, dikkat edin. Onların Müslümanlık adına fazlalıkları tadil ediliyor. Dini mübini İslam ortadadır ve fedakarlık istemektedir. Dini mübini İslam her devirde istediği fedakarlığı bizden de istemektedir. Rahatını, rehavetini, şahsi hüzuzatını ve huzurunu terk eden insanların bu dini yükselttiği misalini arz ediyordum. Osman ibn Mazun ve arkadaşları hanımlarına sokulmamak, gündüzleri oruç tutmak ve geceleri sabahlara kadar namaz kılmak için aralarında karar veriyorlar. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor ve diyor ki, ''İşittiğime göre siz kendi aranızda böyle bir karar vermişsiniz.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 Unandıkları peygamber uğruna her türlü fedakarlığı yapma azmetmiş bir cemaattir. Ve peygamber çağırıyor onlara diyor ki siz fazla fedakarlık yapıyorsunuz. Tadil ediyor onların. İfratlarını önlüyor. Hayatı inkarlarına karşı çıkıyor. Tabiatı beşeri inkarlarına karşı çıkıyor. Cemiyetin gereğini inkarlarına karşı çıkıyor ve tadil ediyor. Bize gelince aziz müslümanlar, şerif müslümanlar, Bizi ya arkadan ittirmek lazım Müslüman olmak için veya hutta önden çektirmek lazım. Hangimizin hayatında böyle derin bir tesir ve ıstırap vardır? Hangimizin hayatında ibadete itaattaki bir eksikliğinin ifadesi olarak günlerde günlerce yemekten, içmekten, iştahın kaçması vardır? Hangimizin hayatında bir düşünce vardır? Hanımımızın yanına sokulmayalım. Dini mübin İslam bunu emretmiyor bize.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 Aynı fedakar insan, Medine-i Münevvere'de de o fedakârlığını devam ettiriyor. Ve bu fedakâr omuzlarda Müslümanlık bayraklaşıyor. Yedi kıtada şehbal açıyor. Ve bugüne kadar Müslüman olarak yaşama imkanını buldu isek şayet onların fethettikleri yerlerde bulduk. Onların hakim oldukları yerlerde bulduk. Sahabinin gittiği, geldiği yerlerde yaşıyoruz bugün. Buralara kadar kendi devirlerinde geldiler mi?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 ne kadar Allah'ın emir ve istekleri içinde fani olursak, o kadar Allah'a yaklaşmış sayılacağız. Rabbim bu kurbiyetle bizleri teşrif ve tebicil buyursun. Aziz eylesin inşallah. Neslimizi bu istikamette hizmete muvaffak eylesin. Terlevha olarak Kur'an-ı Kerim'den intihab edip okuduğum ayeti celile-i kerime bizlere bu manayı ifade ediyor.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 Vay aynı zamanda da cennetlerle de Allah celle celaluhu onları serfiraz kıldı. Yukasiduna fi sabilillah Allah yolunda mukatele ederler. Ve yaqtuluna ve yuqtalun ölür öldürürler. Va'dan alay hakkan fi't-Tevrat vel kuran Bu mallarını ve canlarını Allah davası uğrunda feda eden insanlara Allah'ın vadidir.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 Aziz Müslüman, malını ve canını Allah yolunda vereceksin. Ve bunun karşılığında dünyevi ve ukravi cennetlerle serpiraz ve şeref yap olacaksın. Dünyada mesut ve payidar olacak zilletten kurtulacaksın. Ahirette de başkalan ahuvah edip, ellerini dizlerine vurduğu o hengamede sen, bahtiyar olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında halakalar teşkil edeceksin. Eğer halkanı burada yapmışsan...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 Tevser'den içineceğim dediği zaman, daha bir teaccüp içinde sorar, Ya Resulallah kendi ümmetini nasıl tanıyacaksın? Buyurur ki sizin herhangi birinizin atları olsam, bazıların anlı beyaz olsam, bazıları dor olsa, bazıların ayaklarında sekizi olsa, beyazlı olsa, nasıl kendi atlarını tanırsınız? Ben de benim ümmetimi öyle tanırım buyurur. Ben ümmetimi alınlarındaki secde tanırım. Ben ümmetimi abdest uzuvlarının parlaklığından ve beyazlığından tanırım. Allah! Hurrem muhaccelin olarak ümmetimi tanırım ve ümmetime sahip çıkarım. Bunun manası şudur. Bir cemaat dünyada iken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkacaksın. O Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam öbür alemde onu terk etmeyecektir. Emin olun buna. Fakat burada saflarınızı sıklaştırın. Hz. Muhammed'in etrafında yerinizi alın. Ona kendinizi tanıttırabilecek hususlarla müracaat edin. O neyinizle sizi tanıyacak? Hangi derinliklerle size sahip çıkacak? Neyinizle size aşina olacak? Onlarla çok parlak olmaya çalışın. Rabbim sizi onlarla parlatsın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıyacağı hüviyete irca buyursun inşallah. Bu da rahatımızın. Nefsimiz adına, hislerimiz adına bir kısım fedakarlıklarda bulunmayan... ...ve rahatımızı terk etmeyip... ...Tabi radıyallahu anh'ın kendisinden fedakarlık istendiği an... ...lokmayı ağzına götüreceği hengamede ise ...hemen ağzındaki lokmayı atıyor... ...ve Resulü Ekrem vesselamın davetine icabet ediyordu. Yani, <gülüyor> yumuşak döşekler üzerinde oturduğu zamandan... bağlarında. Açan çiçekler kendisine tebessüm ettiği hengamdan, burcu burcu kokuların ortalığı sardığı zamandan, kendilerinden büyük fedakarlıklar istendiği an tereddüt etmeden koşuyorlardım. Deliler gibi Resul-i Ekrem Vesselam'ın etrafına koşuyorlardım. Ve bunlardan bir tanesini yine bu fedakarlık tabloları içinde size arz edeyim. Ashab-ı Kiram'dan Hanzele İbn Amir vardır. Aynı zamanda münafıklardan Abdullah İbni Bey İbni Selul'un kızıyla da evlenmiştim. O münafıkın kızına da Müslümanlığı öğretmiştim. Daha delikanlık dönemiydim. Medine-i Münevvere Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış. Bedir'i görmemiş bilememiştir, o topluluk içinde görmüyor, vaadına rastlamıyoruz. Ama bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'a gideceği haberini duymuştu. Resul-i Ekrem cepheye giderken münadilerini Medine'nin içine salıyor. Ve herkes gezdiği her yerde cihat var, harp var diye bağırıyorlardı. Herkes mahal üzerinde olursa olsun hemen o hali terk ediyor ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında yerini alıyordu. İşte bir gün böyle münadiler seslenirken o da ailesiyle bağışlayın zifaf olmuştu. Resul Ekrem'in münadisinin sesini duydum. Bu sünnete imkanını bulamadım hemen arkadan yetişeyim diye Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam arkadan yetiştim. Meğer gidilen yer Uhud'muş, meğer sark bir yokuşmuş, meğer gidenlerin pek çoğu geriye dönmeyecekmiş. Hani Anadolu insanı için söylenen bir sö söz vardır. Burası yemendir, gülü çemendir. Giden gelmiyor acep nedendir, acep nedendir? Uhud'da sahabe-i kiram radıyallahu anh için öyle olmuştu. Giden gelmiyordu acep nedendir? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak içindim. Hanzele, yalı, kılıç, vuhuz saflarına kaldım. Önüne gelene saldırıyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyor. Karşısında Can Fesendane mücadele veriyor. Savaşıyor. Ve bir aralık İslam saflarındaki çatlaklık bahis mevzu olunca da o da göğsünü geriyor. Can Siperane mücadele esnasında kolunu kanadını kaybediyor ve şehit düşüyor. O'nun savaşından ve şahadetinden, Uğud'a iştirak etmesinden kimsenin haberi yoktu. Bir aralık Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Uğud'un zinesindeki o kutlu ve mutlu çukurun içinde, mübarek kanını silerken, dişinin kırılan dişinin ısrabını çekerken, yaralarının acısını vicdanında duyarken, ve el kaldırıp bu esnada dahi Rabbisine dua dua yalvarırken, Allahümmehti kavmi fe la yalamun, Ey Rabbim! Benim cemaatimi hidayet eyle. Bunlar beni bilmiyorlar. Başımı yarıp dişimi kırdıklarından ötürü bunlara aza ve cefa etmem. Bunlara bela ve musibet göndermem. Bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmayacakları halinde. Allahümme hdi kavmi fe innehum la la ya'rifun diyordum. İşte tam o esnada, Adeta trans haline girmiş gibim. Gözlerini meçhul bir ufka dikti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle söylüyordum. Ben inni ara اِنِّي اَرَى اَنَّ الْحَنْزَلَةَمْ تُوْسَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضٍ Şu anda hanzeleyi görüyorum, sema ile arz arasında yıkanıyor. Bir teneşir koymuşlar onu, gösteriyorlar, görüyorum ben buyurdu. Ve diyor ki hemen koştuk, onu şehitler arasında bulduk. Bu Allah'ın bir lütfu, saçına, sakalına baktığımız zamanda hakikaten kovalarla su dökülmüş gibi bir hal vardı kanları içinde Uhud'un sinesinde yatan hanzele, semay-i arz arasından melekler tarafından bir teneşir de yıkanmıştım. Resul ü Ekrem bir soru verin ailesine, neydi bu hal acaba, niçin benim şehidimi melekler yıkadılar? Ailesine gitti sordular, dedi ki kadıncağız, Nifak olmuştu o gece, Rasûl-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'a Uhud'a münadisinin sesini duyunca,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 Seni göklerden kevserlerle yıkayacak, tertemiz olarak huzuruna alacaksın. Fedakarlık yapıyordu Hanzele İbn Amir. Davete icabet edildiği zaman koşuyordum. Allah'ın malını ve canını dünya-vukrevi cennet karşısında satın almasına icabet ediyordum. Maddi manevi huzuzat huzurunu terk ediyordum. Ve Rabbim onu yerde bırakmıyordum anne ile bırakmıyordum. Manevi kiriyle bırakmıyordum. Meleklerin eliyle yıkıyordum. Allah Mimarib Yaz'ın Hasan Şifai Şerif'indeki beyanına göre Resul Ekrem bir başka defa bu tabloyu yine kendi cemaatine anlatırken şöyledir. Aradan birkaç yıl geçti bu defadan. Sa'd ibn şehit oldum. Kan kaybede eden şehit oldum. Resul Ekrem yatağında yatıyordum. O büyük insan ise mescitte çadırın içinde yarasından kan kaybediyordum. Birden Resul-i yatağından fırladım. Asabı kiram sordu ya Resulallah nereye gidiyorsun? Cibril bana geldi şöyle dedim. Ümmetinden bir zatın refahı ile arş-ı azam titredi itizaza geldim. Allah Allah! Ve sahabi diyor ki Resul-i Ekrem koşuyordu. Öyle koşuyorduk ki lidalarımızı sırtımızda tutamıyorduk. Bir aralık birisi dedi ki, et ab sana ya Resulallah, canımızı yaksın, bizi yordun ya Resulallah. Buyurdular ki korkuyorum, bizden evvel yetişip Hanzele'yi yıkadıkları gibi bunu da yıkarlar da, onu yıkama şerefinden bizi mahrum ederler, onun için koşuyorum diyor. Hanzele'yi melekler yıkadığı gibi Sa'd ibn da yıkarlar diye korkuyorum.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 Onlara ait tablolar karşısında heyecan duyan cemaatin heyecanını heder etmesin, heba etmesin. Aziz Müslüman, sen sular gibi çağlasan, eyüp gibi ağlasan, ciğerini dağlasan Allah senin ahvalini soracaktır. Sen Allah için koşsan, yüzünü yere sürsen, Allah seni yüzü yerde bırakmayacaktır. Sen onun yolunda toza toprağa boyansan,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 Rabbim beni de affetsin, bağışlasın. Beşerin belli bir döneminden, zamanın çok şerefli cereyan ettiği bir zamandan, insanlığın şerefli bir topluluğum, dini mübini İslam'a böyle zahir oluyor, böyle arka çıkıyordum. böylesin omuz veriyordum. Vallahi Allah onları yerde bırakmıyor, göklere yükseltiyor, aziz kılıyordum. Yerdeki yüzleri Allah aziz kılıyordum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 Aynı fedakarlık ruhu ve şuuru içinden sizden yol alacaksınız. Sizden istenilenleri yerine getireceksiniz. Rabbim sizi de azizle ve faydar edecektir. Ben mevzunun ve mevizenin bidayetinde dedim ki, eğer sizlerin edeceğim şeylere hüsnü kabul göstermeyeceğinizi bilsem, söyleyeceğim bu sözlerden vazgeçerim ve bunları söylemenin de manası yoktur. Sözleri bana söyletilen hadiseler, tablolar vardır. Ben bildiğim yeri arz ederim ancak, bilemediğim yerlerde semer altında nice köheylanlar vardır ki Allah bilir onu. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'ın kulları arasında öyleleri vardır ki, yemin etsem, Allahım vallahi ellerimi indirmeyeceğim semalar yıkılmazsam, Allah semaları yıkar, onun inditmez indirtmez. Nev'ak seme alallâhi lâ buyuruyor. Ne semerler altında, nece küheylanlar vardır ki bilemiyoruz. Ama ben bildiğimi arz edeceğim. Bu bildiklerimi arz etmem bana, size şunu ifade etsin. Rabbim yeniden bizi diriltmeyi murat buyurmuş. Meşiati ilahi bizi diriltme istikametinde cereyan ediyor artık bugün. Akşam küçük bir topluluk içinde arz ettim, bir devre nur saçan, bir devirde kendinden beklenen ve ruhunda yaşayan Hazreti Ebubekir, Tebük'e çıkan topluluğu o maddi manevi desteklerken Resul-ü Ekrem'in karşısına şöyle çıkmıştım. Ya Ömer sen Allah ve Rasulullah'a ne verdin? Ey Allah'ın şanı yüce nebisim, servetimi ikiye böldüm. Yarısını evladıyalıma bıraktım. Gidip de dönmem olabilir. Yarısını da Allah'a verdim. Hz. Abu Bekir beri de bir tarafta sessiz zamit infali içinden olup biten şeyleri seyrediyordum. Resul-ü Ekrem bu baş dikkat sordum. Ya Ebu Bekir, sen ne verdin Allah ve Resulullah'a? Cenneti almam ve dünyayı cennet yapma istikametinde malın ve canın adına sen ne verdin dediği zaman, o mahzun ve mükedder insan, o mütevazi ve yüzü yerde insan, boynu bükük buruk Resul-ü Ekrem'in karşısına çıktım. Ruhum sana feda olsun, ey sultanlar sultanı, benim gibi ceda sultanlara ne verebilir? Evde ne buldumsa kilimin arasına koydum, Allah'ı Resuluna getirdim. Çoluk çocuğuna bir şey bırakmadım mı? Çoluk çocuğumu Allah'a bıraktım diyordum. Bu devri risalet fenayı cereyan eden bir hadiseydi. Bir de bu topluluğun fakirine bakın. O topluluk içinde bir fakir görüyoruz. Fakir ipi omuzunda pazarlarda dolaşıyoruz.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 lemze diyorlar da, riyakarlık yapıyor diyorlar, haşa ve kennam. Fakiri de böyle yapıyordum. Aradan 14 asır geçtim. Resul-i Ekrem onlara size müjdeler olsun demiştim. Bir de elin uzaklara doğru sallamış. Bir de asırlarca sonra gelenlere müjdeler olsun demiştim. Biz bu müjdeler olsun sesini bize söyleniyor gibi kulaklarımızda duyuyoruz. Zira boyunduruk aynen o devirde olduğu gibi bu devirde de yere kondum. O devirde olduğu gibi bu devirde de Allah unutuldu. O devirde olduğu gibi bu devirde de sema ve semadan gelen emirler unutuldu. Binaenaleyh ümmetin ahirine de müjdeler olsun derken, biz onu kendi neslimize, benim gibi günahkarların hissesi olmasa bile, benden sonra gelecek neslin hissesi çok büyüktür kanaatindeyiz. Ve yeniden biz bütün doğup biten şeyler arasından, Rabbimizin bize teveccühünü duyuyor ve müsaade ediyor gibiyiz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 Rabbim Celle Celaluhu Hazretlerim, bizi Muhammediliği içimizde iya etmek suretiyle aziz ve faydar eylesin. Ayağımıza gelen hizmetlerde ayağımıza kadar gelen hizmetlerden bizi basiretli ve idrakli eylesin. Sehabi topluluğumuz arasında zuhur ediyor gibidir. Size binlerce beşaret ve müjdeler olsun. İnned dîne bedâ gariben ve seyâudu kemâ bedâ fetûbâ lil gurebâm. Müslim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 kendinden beklenen vazifeyi eda etmiş olacaktır. Rabbim sizi herkesle beraber aziz ve faydar eylesin. <gülüyor> Umum havanın namüsait olmasından ötürü, çığız kanca bağırmalarından dolayı beni muhafaza etmeyiniz. Ne kadar kürsüye çıkarken Rabbimle münasebete geçerim, nefsim namına beni konuşturma derim. Ama bilemiyorum Murat Kudavendigâr'ın dediği gibi, işlediğim günahlar mıdır, nedir? Ben alabildiğine çırtkan, alabildiğine hırçın, alabildiğine kırıcı, alabildiğine dökücü bir havaya sevk eder. Cemaati kırar geçiririm, elimde değil bu. Rabbim bundan ötürü ben affetsin, bundan çok endişe ediyor ve korkuyorum. Rabbimin emirlerine, ona ait şeyleri cemaatin kalbinde sevimsiz hale getiririm, endişesini taşıyorum. Ve bu kürsüye çıkarken ayaklarım tir, tir titriyor. Ve çıktıktan sonra da yine böyle başlarıp göz çıkardığımı görüncem. İniyorum kürsüye, bir daha çıkmayayım diyorum kendi kendime. Kendime diyorum, o muhalla kürsüdür, Hazreti Muhammed'in kürsüsüdür. Kendime diyorum bunu. Ama bir daha çıkıyorum, zorlanıyorum, çıkıyorum. Rabbim beni rahf mağfiret eylesin. Sizin içinizde beni de bağışlayın. Teala Teala'l-Fatiha.